وَكُلَّ مُحْتَتَكُمْ بِدْعَةً bir بِدْعَةٌ دَلَالَةً وَكُلَّ دَلَالَةً فِي النَّارِ فَاَذَنَ الله وإياكم من النار. Bugünkü sohbetimiz geçen derslerle alakalı olduğu gibi yani geçen iki dersler alakalı olduğu gibi nasıl alakalı olduğu gibi gece gecenin zifir karanlığının misli fitnelerin yoğun olduğu ortamda <gülüyor> Müslümanların kadın erkek müptela oldukları bazı fitnelerden bahsetmiştik burada da ee, başlıklarıyla ele alacak olursak Allah Resulü'nden gelen bir hadis-i şerifte diyor ki seyekûnü ümmeti ve et fî ümmeti ifadeyle başlayarak sınıfâni min ehl-i Ümmetimden iki sınıf olur ki bunlar ateş ehlidir. Kavmun ma'hum siyatu ke'edna bil bakal Onların yanında sığır kuyruğu gibi kamçılar yani sopalar olur. Yadribuna bihennaz onlarla insanlara, onları insanlara vururlar, döverler, eziyet ederler istediğiniz şekliyle anlayabilirsiniz bu birinci tayfayı şerh ederken şöyle deniliyor İdarecilerin, valilerin sultanların genelde halkın huzurunu temin etmekten öte kendilerini halkın şiddetinden korumak için kullandıkları polislerdir diyor. Halbuki bunlar emniyet görevlisi iken, bundan önceki devirleri, idareleri hatırlarsanız, bir emniyet görevlisi sahip olduğu bu ismi, ifade eden veya bir isimle örtüşen bir görevleri yoktu. Sanki hükümetin emniyeti için varlardı. Halka zulmetmede varlardı. Askeri de polisi de bu iş için kullanmıyordu. Bunlar ümmetimden iki sınıf vardır ki ateşli olan birisi bu. İkinci kısım ise bizimle alakalı olan ekseriyette bu kısmı Nisaun, kasiyatun ariyat, giyinmiş oldukları halde çıplak olan kadınlar, giyinmiş oldukları halde çıplak olan kadınlar diyor. Bence söz mücmer, yani beyana muhtaç bir. <gülüyor> Belki bu mücümerlik beyana ihtiyaç duyma sebebi halkın genelde bu ifadeye garip olmasıdır, yabancı olmasıdır. Hem giyinik hem çıplak nasıl olur? <gülüyor> Tabii ki onlar kendilerini giyinik sanacaklar çıplaklığı ise İslam'a göre çıplaklığı ise İslam'a göre de bu kıyamet alametlerinden olarak zikrediliyor ama daha önce de sohbetlerde dediğim gibi hangi devirde ortamda bu hadisler ele alınıp bilenler tarafından toplumu eğitmek kastıyla sunulduğunda asla dönük vaka'nın buna muhalif olan, ters düşen yerler açıklanır. Mesela bundan yüz sene önce bir kadın hafifçe eteğini yukarı kaldırarak yani topuktan yukarısını göstererek bir entare giymişse onlar buna açıklık diyorlardı. Veyahut elbisesini kolunu bu kadar toplamışsa buna açıklık diyorlardı. Veyahut Anadolu'ya baktığınızda bir kadının ağzı hasreten açık bir vaziyette geldiğini, dolaştığını, hele bir erkekle konuştuğunu göremezdiniz. Bu unutulunca açıklık oldu. Bir erkeğin karşısında gözünün içine böyle baka baka gülmesi, kırıtması böyle diyelim. Bunlar açıklıktı. Her devre göre bu bir önceki asra dönük ona kıyaslayarak örnekler verilir. Bizim ise bu zamanda herhalde bu hadisin en anlaşılır olduğu zaman bu zamandır. En anlaşılır olduğu zaman bu zamandır. Kasiyatun giyinikler ama ariyatun çıplaklar. Giyinik çıplaklar. Onun için birilerine göre şu ortamda bazıları bizden önceki devre göre çırı çıplak sayılır. Yani şu ortamda giyinik olduğunu düşünenler, bizden önceki devre göre bunlar çıplak düşünülüyor. Ama hepsinin uyguladığı üslup, menhet şudur, her ortamda Kur'an sünnete ters düşen açıklık. Bu ele alınarak zikredilmesi gerekiyor. Ee, belki bizim bazen şöyle dediğimiz oldu, ya bu da iyi. Bundan daha kötü açıklar var. Delirten bir zamandayız. Yani geçmişe göre çıplaklık olan bir hali bile bazen düşünmeden ya bundan daha açık gezienler var. Buna da hamdolsun. Hiç olmasa ne olacak gibi söyledi diyoruz. Bir kötüye kıyaslayarak buna da şükürler olsun diyemeyiz. Çünkü tehlikeye ifsadı bozulmayın, en uçtan tutarak ele alıp olması gereken bu deriz. Bazen bizden bile bu gibi sözler ortama göre iman amel ilişkisi içerisinde doğrudan imanı zedeleyen bir sorunla imanın aslına tecavüz etmeyen bir sorunu karşılaştırıp icabında açık saçık bir kadın için ya bu namaz kılıyor denildiğinde hele şükür namazı bari kılıyor ya diyor. Neden? Daha tehlikeli cezası daha kötü olan bu kadın kapalıyken soyunan bir kadın değil. Zaten doğduktan sonra hayatı böyle geçmiş. Bu tesettürü, kapalılığı, giyimi, kapalı bir giyimi babannesinde, annesinde görmüştür. Yani gecenin zifiri karanlığı gibi bir fitnenin içindeyiz. Bazıları da ya böyle olsa iyi mi bu da iyi değil. Hatta birçok hoca efendinin sohbetinde, cemaatlerinde görüyoruz. E, giyinişi şu hadise göre giyinik çıplaklar. Bu giyinik olmayı tesettürün anlamının dışında kapatmakla özdeştiriyorlar. Sadece kapanmak. Bu ne anlama gelir? Üzerine sımsıkı bütün vücut hatlarını belli edecek bir elbise giyersin. Onlara göre bu kapalı. Ama tesettürün anlamı yok. Tesettürün anlamında biz şeffaf olmayacak şeffaf olmayacak ve dar olmayacak. Aynı şart erkek içinde, kadın içinde geçerlidir. Şeffaf, yani üzerine bir elbise, kumaştan bir şey giydiği halde, arka tarafı görünüyorsa şeffaf buna deriz. Arkası görünüyor. Camlar şeffaftır, alabildiğine şeffaftır. Dar ise, vücut hatlarını belli edecek. Yani, insanın şehevi duygularını tahrik edecek düşündürecek tahrik edecek bir konumda olmaması gerekiyor. Asgari dediğimiz sınır bu noktadadır. Kadın ve erkek için. Sonra umumiliğini tespit edip, deriz ki erkeğin setr-ül-avret dediğimiz şeyi göbek ve diz kapağı arasıdır. Kadının ise hadis-i şerifte geldiği gibi Kadının bütün vücudu avrettir. Yani setretmesi gerekir. Avret anlamı ne maksatla kullanılıyor burada? Tabii biz bunu biraz bozarak avrat şeklinde kullanıyoruz ya. Aslında avra e, haram olanların bakışını önleyecek. Veyahut Haram olanların görmemesi şekliyle kadının kapanmasıdır. Avret budur. Yani bütün vücudunun kapanmasıdır. Bu genel ifadeden bir şeyler müstesna kılınırsa, o müstesnada mutlak Kur'an'a ve Sünnet'e dayanmalıdır. Yani Kur'an'dan bir delil olmadıkça, hadisi şeriften de bir delil olmadıkça. Hat iyetle burası müstesna diyemeyiz. Bizimkilerin yaptığı gibi mesela ayet-i kerimede İlla ma minha Bu lazım bir fiildir. Lazım bir fiil ne demektir? Failin fiili kendisinde vuku bulur, taaddi etmez. Yani müteadi bir fiil değil, geçişli bir fiil değildir. Onun için kendiliğinden açılan diye ifade ederiz. Açtığı şu yerler diyemeyiz. Bu da kendiliğinden açılan nedir? Sen istemeden gayri ihtiyari herhangi bir sebepten dolayı aynen Uhu Harbi'nde Ayşe Valdemiz yaraları tedavi ederlerken o kadar acele gelip gidişler oluyor ki koşuyor. Birisi anlatıyor. Ayşe Valdemiz o denilen acele ederek koşuyordu ki diyor yani adımlarının hızlılığından bu inci görünüyor görün, görünüyordu diyor. Ha işte bu illa me ha minha kendiliğinden açılan müstesna deriz. Değilse kendiliğinden açtığı yani kendisinin açtığına kendisinin açtığı şekliyle bir anlamı buna yükleyemeyiz. Bu da tabi Allah Resulü'nün daha önce kısmen size işledim burada hatırladığım kadarıyla Burada nisaun, Kasiyatun, ariyat. Giyili oldukları halde giyinik ama çıplaklar. Bunu, tesettürü de az önce izah ettiğimiz gibi tesettür şeffaf olmayacak <gülüyor> ve dar olmayacaktır. Giyinik çıplakların olduğu bir ortam ve bir de onlara iki nitelik veriyor. Nümilatun, ve ma'ilatum. Bunu birçok şekliyle anlatmaya çalışmışlar. Benim mücmel olarak kullandığım ifadede itaate meyilliler, e, isyana meyilliler ve başkalarının da etmesine sebep oluyorlar. Kendileri buna meyilliler, başkalarını da meylettiriyorlar. Yani İlahların birisinden diyor ki Mümilatun Ey yuallimne gayre hunne duhule fî Yani en basiti başkalarını da alıştırıyorlar. İfsat ediyorlar. Nedir? Bir kadının kolunu başını açarak gezdiğini görürsen evde anne baba kız çocuğuna hayayı unutturacak şekilde kısa giydirir, açık giydiriyorsa işte bu onları da alıştırmadır. Gözün alışmasıdır önce, sonra fiilen onu yapma alıştırma anlamındadır. Ben bazen şaşardım. Yani bir Anadolu çocuğu olarak, Müslüman bir kadının, hele bu sinemalardaki haliyle. Bunu nasıl yapıyorlar derdim gençken bile. Ama sonradan belli başlı şeylerle ortaya çıktı. Hemen hemen %99'u gayrimüslim. Erkekler de gayrimüslimlerdi. Yani Türkiye'yi ifsad etmek için gayrimüslimler kullanılmıştı. Çünkü onlar böyle açıklıktan sakınmıyorlardı. Ve bir de önce İstanbullular ifsad ettiler büyük şehri. Ondan sonra da bu tele televizyonla Anadolu'nun en ücra köşesine kadar yayıldı. Ha, birisi başını örtüyor ama gerdanı buraya kadar açık. arkasına bağladı ki Anadolu'da bu artık klasik bir örtü oldu. Onun için bunlar giyinik oldukları halde çıplak olanlar mumilatun ma ilatun. Yani isyana meyilliler, teşvik ediciler birden kendilerine me edilecek fiiller yapıyorlar. Giyinişleri, konuşmaları, yürüyüşleri, Elbiseleri ki şu an biz kendilerine kapalı diyenleri kastediyoruz. Sözüm ona sadece başlarında bir örtü düşünülüyor. Yani bu türban dedikleri şey canı çıkasıca cidden de türban. Bunu daha önce farklı derslerde ben anlattığımı hatırlıyorum. Turban kelimesi 80'li yıllarda e, yok başkanı olan İsan Doğramacı tarafından ilk defa telaffuz edildi. Turban kelimesi normalde Fransızca sarık demektir. Daha sonra kokanaların başlarına giydikleri bu kask e, şapkalar var ya, turban ona denilir. Ama birdenbire turban bizde başörtün adı oldu. Hmm. Bu gibi sözlerin cidden kasıtları vardır. Bir hedefleri vardır. Neden bu sözü böyle gündeme atarlar. Türban yasak, türban böyle, türban yasak, türban böyle gibi üzerinde konuşmaların yoğunlaştığı bir kelime oldu. Müslümanlar neye alıştılar? Vücut, vücutlarının sahil yerlerini tesettürle alakasını kestiler. Sanki vacip olan sadece boynundan yukarıyı kapamakmış gibi düşündüler. Ve bu sefer her şey buna yoğunlaştı. Yani kıçını, başını belli edecek elbise giyiyor. Bir başını örtüyor. Bu tesettürlü oluyor. Burada bizim tesettürün kadınla alakalı kısmı tabii ki erkekler hiçbir zaman bu tesettür ifadesinin içine kendilerini girdiğini düşünmüyorlar. Şimdi eşine dar bir elbise giydirmek istemeyen insan neden kendisine bakmıyor? Onun da o dar elbiseyi giymemesi gerekiyor. Ha Kendisine caizmiş, kadına caiz değilmiş gibi düşünüyorum. Tabi burada bizim tesettürü doğru dürüst tarif etmemiz, yaşamamız kopuk bir ortam süreçten geçtiği için bu cidden karşı tarafın azgınlığını artırdı. Devamlı. Biz tesettürün ne olduğunu ne anlattık, ne gösterdik, ne de yaşadık yani. Öyle bir ortam geldi ki adamlar zaten kendi elleriyle, istekleriyle örtülmeyen çoluk çocuğunu örtmeyen insanların karşısına. Bu sefer tesettürü yaşamak isteyenlere de bu yasak diyerek girmeye başladılar. Yani biz neden açılıyorsunuz demediğimiz için onlar bize siz neden kapanıyorsunuz dediler. Bence şu süreci iyi tahlil edersek neden kapanıyorsunuz demeleri bence çok normal. Hiç kızmamak gerekiyor. Ya zaten sen kendiliğinden açıyorsun. Her tarafın belli bir de başın açılmış. Ne olmuş sanki? İnanın, düşünün, e, boynundan aşağı vücudunu tesettüre uygun bir şekilde kapatsın, başını açsın, öbür taraflarını açmaktan daha hayırlı. Daha hayırlı. <gülüyor> Ama tesettür dediğimizde az önce kardeş Şerif'te de el mer'etu kulluha avra, kadının bütün vücudu davretti. Şimdi bunu şu ortamda anlatırken, bizim İslam karşıtı olan birisi İslam düşmanı olan birisi İslamla hiç de barışık olmayan birisi bizim kadınlar hakkındaki zikrettiğimiz bu tesettürde herhangi bir ifadeyi duysa kadının bütün vücudu avrettir dediğimizde biz anlamada zorlanıyorsak onların anlamaması kabullenmemesi mantıklı görmemesi bence çok normal Bizim bunu anlamamıza yardım eden duygular da bizden gitmiş. Yani bunu hassasiyetle anlamamızı önleyen duyguları da biz zayi etmişiz. Yani deyuslun katmerli olarak yaşandığı bir ortamdayız. Deyuslun katmerli olarak yaşandığı bir ortamdayız. Ama şu an birçok insan bu nitelikle vasıfedilmiş olmasına rağmen böyle bir sözü kendisine hakaret kabul ediyor. Doğru. Bu sözün inanan birisi için böyle telaffuz edilmesi bir hakaret niteliği taşır. Ama onun buna hakaret kabul edişi cidden deyusluğu anlamadığı içindir. Ki Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem ad-i şeriften deyuz la يدخل الجنه cennete girmez diyor. Deyuz nedir diye sorulduğunda Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem mahremini yani eşini, kızını, kız kardeşini kıskanmayandır diyor. Şimdi kıskançlık hastalık olan kıskançlıktan konuşmuyoruz. Kıskançlık denilince illa çırılçıplak gezdiğinde mi kıskanılır? Birisiyle seni aldattığında mı? Kıskançlığı belli bir noktaya yoğunlaştırmadan allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeklinde tesettürün hilafına vuku bulan her şeyde insan kıskanmalı. Ee, kıskançlık neden hastalık oldu? Albu ki bir insanın eşini kıskanması ona verdiği değerdir. Ama şu an kıskançlık hastalık noktasında ele alınıyor. Aksine kıskançlığın değer verme eylemi olarak anlaşılması gerekirken kadın bunu kendisine baskı olarak düşünüyor. Hoş bunu kıskançlık olarak kullanan erkekler cidden Allah'ın emrine muhalif olarak mı bunu yani uygulamak uygulamaktır Değil. İnsan olarak kıskançlık, irsi olarak gelen şekliyle bir kıskançlık, bazen buna haset de diyebilirsin. Aslında makul olan kıskançlık olsa, nasıl mahremini bir başkasından kıskanıyorsa, Başkasının mahreminin de kıskanıldığı hassasiyeti taşıyan insandır. Bunu şöyle düşünün. Kaliteli bir yalancı bile yalandan hoşlanmaz ama kendisine söylenildiğinde. Hırsız bile hırsızlıktan hoşlanmaz ama kendi malı çalındığında. Bunu anlatabildin mi? Aynen kendi mahremini kıskanıp başkasının mahremini kıskanmıyorsa yani o sanki... Ortam alıyımış gibi, pazar malıyımış gibi, tezgahtaki sergilenen bir malmış gibi. Onlara saydığı duymuyorsa, o adamdaki kıskançlığa inanmayın. O bir cidden bir hastalıktır. Bunu bazen hayvanlarda da görürsünüz. Onun için burada bence bu birkaç satırlık hadisler dilen kıyamete yakın bu ümmetin fitnesinden her kadınların düştüğü fitneden. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinden benden sonra diyor size kadından daha büyük bir fitne şerli bir fitne bırakmadım. Şimdi bunu hadisteki kullanılan kelimelerin ee, kendi öz anlamıyla ele almadan düşünüldüğünden ya kadın fitne mi diyor bu kadını küçümsemedir diyor ee, şeytanın da biraz e, teşvikiyle diyelim bu kadın haklarına tecavüzdür diyor kadını küçümsemedir diyor kadını değersiz kılmadır diyor şimdi bunu anlama özürlü dediğimiz insanlarla gündeme getirirseniz böyle. Şimdi kadın hakkında ister bir kadınlık niteli bir çocuk kız da olsa, kadın da olsa, ana da olarak kadın hakkındaki zikredilen o denli faziletli, onların faziletini öven nasıllar, değerler vardır ki onları bilseniz bu gibi anlarsınız. Neden? Sizin için kadından daha şerli bir imtihan vesilesi bırakmadım. Bu ne anlama geliyor? Bu ortamda bu ümmetin en büyük imtihanı kadınla olan imtihanıdır. Yani kadının imtihana hem kendi, aynı anda kadın kendisiyle topluma imtihan vesilesi oluyor. Her şekliyle. Yani İçtimai hayatımızda, toplumun bozulmasında kadının rolüyle erkeğe dolu rolü karşılaştırılsın, hep kadın öne çıkar. Neden? Çünkü kadının yaratılış itibariyle sahip olduğu değerler devamlı erkeğin ilgisini çeken, karşı cinse ilgi duyuran şeylerdir düşün. Kur'an kadının konuşmasını bile çekti düzene alıyor. Nizama alıyor. Kadının yürüyüşünü bile nizama alıyor. Öyle bir nizama, düzene alıyor ki onlar gibi yürüyen yani kadın gibi yürüyen erkeğin bu toplumda ne neden, neden itam edildiği nerededir? Yani onlara has değerler korunması gereken değerler fitneye sebep olabilecek değerler kasıtsız da olsa mesela ayeti kerimede katiyetle kadının kalbinde fitne olan birisinin onu tamağa düşürecek şekilde işveli şuh bir şekilde konuşması yasaklanmıştır ayette bu ne demektir senin kastın o olmasa bile konuşman kibarlık adına da olsa Kalbinde hastalık olan birisini tamağa, tamağa ne anlamda onu ümide düşürebilir. Hareketleriyle karşıdaki erkeği kötüle ümitlendirebilir. Bu bile yasaklanmıştır. Bu denli hayatımızı kuşatan bir düzen, kadın erkek, bence herkese konulan düzen, yani erkeğin de tesettürde bir yeri makamı olduğunu düşünmesi gerekir. Neden? Kadın çünkü erkeğin ulu orta bir dinişinin yanında kendisine konulan düzeni değer olarak algılayabilmesi için değer olduğunu algılayabilmesi için erkeğin de kendisine vacip kılınan şekliyle tesettüre davet etmesi gerekir. Yani baktığınız zaman Nur Suresinin başlarında Erkek için de gözlerinizi harama olan bakışlarınızdan koruyun, kadına da gözlerinizi harama olan bakışlarınızdan koruyun diyor. Burada ikisine de bir düzen getirilmiş, fark yoktur. Var mı fark? Yoktur. Ha belki birisinin e, gözler hadis-i şerifte de dediği gibi... Her uzun zinada nasibi vardır. Gözlerin de vardır. Gözler içinden yani haynetul oyun dediğimiz gözlerin hain bakışları vardır. Hem cazibeli. Şimdi erkeklerin bakışlarındaki hal ile kadının bakışları arasındaki bir fark düşünseniz hangisi daha ifsadedicidir? Kadınındır. Bu bir değer mi? Değer. Ama korunması gereken bir değer. O zaman biz Hainetul Uyun Yani gözlerin hainliği dediğimizde Gözlerin bir hain bakışı vardır. Gözler zina eder, kulak zina eder, el zina eder, ayaklar zina eder Her bunu tasdik eder diyor. Bu kadın için de aynıdır, erkek için de aynıdır. Akabinde işlenilen suça da ikisi için zina denilmiş birine zani birisine zaniye denilmiş ama bakıyorsun birisininkine bir fiilen ayırıyor birisinde. hepsi aynı erkek koku sürünüp çıkabilir mi? çıkar ama bir kadın koku sürünerek evinden çıksın bir erkek o koku hissettin alsın o kadın zaniyedir Demek ki o kadın da daha tahrik edici, daha aksi fitneye yani imtihana sebep olucu bir konumdadır. Bunlar bizim ifademizle insan gibi yaşamak isteyen hayvanlar gibi değil, düzene inanan kimseler için geçerlidir. Şöyle diyoruz, birisi inandım, ben Allah'a inanıyorum. Resul'e inanıyorum diyorsa, o zaman Allah'ın kitabına, Resul'ünün sünnetine inandığını. Burada mesela bu ifade için şöyle bir şey kullanılıyor. Diyor ki: "وكم من مسلمات في ايامنا بالاسم كافرات استغفر الله. Eee, "Kemmün muslimat fi ayamina bil ismi" Ve kafiratun bir fiili. Zamanımızda o kadar İsmen Müslüman olan kadın var ki fiil olarak kafirdirler. İsmen Müslüman ama sözleri, fiilleri kafirlerin sözleri, fiilleri bitiyor. Daha bundan iki ders önceki hadisin şerhinde ise demiştik, öyle bir zaman gelir ki sabah kafir akşam Müslüman olurlar. Akşam kafir, sabahda mümin olarak sabahlarlar diyor. Yani o denli bir değişim içerisindeyiz. Bu anlık söylenilen, yapılan sözler ve fiiller için. Ama burada biz fiillerden bahsediyoruz. Yine ekliyor Rûsuhunne Kel esminetil buhli buhtil ma ile Başlarının üzerinde de Burada Buktu Asya Devesi'ne derler. Asya Devesi'nin şu bizim bildiğimiz deveden farkı iki örküçlüdür onlar. Kafalar üzerinde de örküç varmış gibi yaparlar diyor. Bundan kasıt anneye bildiğimiz, en sarı anladığımız, herkesin de bu kelime, anlam, yani buradaki anlamıyla bağdaştırdığı ifade, kadınların enselerine başlarına topuz yapmaları. Veyahut saç tarama süsleri yukarıya doğru aynen kaktüsü ekilmiş bir saksının açılan tükenleri gibi görünüyor. Şimdi bu da gösteriyor ki bu da bak ne yazık ki hep başörtünlerde bu var. Eskiden sıkma baş dedikleri şey biraz genişledi çünkü bunu içine almıyordu. Biraz örtüyü bıraktılar, o dağılsın diye. Ve bunlar için diyor ki, La yedhulna cennete Bunlar cennete giremezler. Ve la yecidna rihaha. Onun kokusunu dağılmazlar. Şimdi cennete girememek bir sorun. Cümle burada kalsaydı, ya herkes gibi, günahları nispetinde yani, ceza görecekler ve sonra da çıkarlar deriz. Bunun ziyadeli ise wala yecidna rihaha. Onu kokusunu bile almazlar. Leyucedu min yani rihuhuha. Leyucedu min mesiretin keda ve keda. Ee, bir rivayette de İmam Malik'in Muvatta'sındaki ziyarette ziyadesinden min mesireti 500 mi senetin. Halbu cennetin kokusu 500 senelik bir mesafeden alınır diyor. Hiç yorumlamadan 500 senelik bir mesafeden kokusu alınan bunun kokusunu da alamayacaklar ne kadar uzak ve cennete giremeyecekler sözünü ee, tevhile zorlanmadan diyelim, bir çıkar yol aramadan e, bazen böyle hadislerin karşısında çıkar yol arayanlar ben zamanımızdaki avukatlara benzetiyorum. Avukatlar ne yapıyor? Kanunun açıklarından, deliklerinden girerek e, müdafaa <gülüyor> ettikleri suçluyu kurtarmaya çalışırlar. Biz bırakın şunu yorumlamadan önce tehdidini bir algılasınlar. Bu azabın tehdidini bir algılasınlar. Ondan sonra yorumlamaya ihtiyaç kalmadan bu azabın korkusu onları bu fiillerinden caydırabilir. Ama sen onlara çıkış yolu gösterirsen şöyle diyelim eğer bu toplumda kısas uygulanır bir hüküm olsaydı birisinin canına haksız yere kıyan, kendi canıyla kıysaydı, yani kendi canının da gideceğini düşünseydi, hangi avukat müdafaa etmek kalkardı gidece? Kanunun aşığı yok. Eskiden daha şeydi böyle, idam mahkumu için bile denilirdi ya şöyle bir dur tamam var itiraz ederiz. Alt da çıkabilir. Mehbet giymişlere bile böyle ümit verilirdi. İdam giymedin ya buna şükret. Bir gün mehbet bile atba uğrayabilir. Onun için geçmişte de sık sık ayarlanmış daha 10 senede tekrarlanırdı böyle. Mehbetleri kurtarmak için asker. Ve devam ediyor. Bunu teyit anlamında Açıklama niteliğinde gelen adi şeriflerden Ebu Hureyre'den gelen bir nakit Kadınların yani, Kâsiyatun, ariyatun, giyinik çıplaklar ifadesinde Allah Resulü diyor ki Ebu Hureyre Allah Resulü'nden naklediyor Lâ enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem er-racul yelbesu libset el-mer'eti ve el-mer'etu libset er Kadın kıyafeti giyen erkeğe erkek kıyafeti giyen kadına lanet etmişler Nasıl olur? Nasıl olur derseniz ee, nasıl olduğunu da fark etmeyin. Öyle bir zaman oldu ki kadınla erkeğin <gülüyor> kıyafeti de birbirinden ayırt edilmez oldu. Ayrı edilmez oldu. <gülüyor> Sadece onların fazladan aldıkları kıyafetler var erkeğin almadığı. Ama işte farkı yok. Benzeşmeye gelince erkeklerden daha çok kadınlara benzeme hastalığı var. Ama kadınlardan erkeğe benzeme yapmıyorlar çünkü biraz kaba görünüyor bir kadının keyfiyeti için. Ve Allah Resulü bunlara lanet etmiştir diyor. Şimdi kadınlar birçok hareketleriyle böyle oldular. Yine bu fitneye Allah Resulü'nden eklenilen bir ziyadelik var. Aynı hadisin metninde farklı geliyor. Bunlardan bahsediyor. Yani giyini çıplaklar olduğu zaman nasıl geçmişte hizmette kullanılan geçmiş ümmetlerde ki kadınlar kullanılırdı şu an tatbik edilen fiillere baktığınızda aynı isimle tesmiye edilmese bile Aynı hizmeti görür konuma gelirler diyor bu nitelikteki kadınların. Bunu anlayabilmek için biraz geçmişe baktığınızda isimler farklıdır. Şimdi bir cariye ismini veya İslam hukukundaki yerini düşünün. Geçmişte cariyelik belli sınırlar içerisindeydi adet de böyle ama şimdi o ortamda yaşanan, bir dairede çalışan birisini düşünün. İnan birçoğun, fiil olarak yaşanan ortamda geçmişteki cariyeden hiçbir farkı yok. Evet. Var mı? Yok. Bu söz bile şu an belli bir kesimde hakaret niteliği taşır. <gülüyor> Kimse bunu açıktan e, söyleyemiyor. Mesela bir kıyaslama Geçmişte bu cariyelerin satıldığı pazarlar varmış. Şimdi yok mu? Danışkası var. <gülüyor> geçmişte reklam yoktu. Reklam pazarda olurdu. Şöyle şöyle diye. Ama şimdi reklamlan bunun pazarı var. Eğer geçmişte cariye dediğini saysanız, şimdi Türkiye'de genelde kullanılan Genelerler de klasik oldu şu an. Daha modernleri çıktı. Oradaki yani istismar edilen kadınların adediyle saysanız Osmanlı Devriye'de, devrindeki cariyeden daha fazladır. bakın. Devlet sadece vesika verdiklerinin adedini bize söylesin yeter. Bu devletin eliyle onu cariye ilan ediyor. Cariye bile geçmişte bir kişiye ait olurdu. Şimdikiler 50-100 günde kaç kişi gelirse onlar malı oluyor. Onun için isimle alaka kurmaya çalışmayın hemen. Yani ismen birisi Müslümansa söz fiil olarak kafirin yaptığını yapıyorsa o zaman cariyelik mi? Kölelik mi? Bakın hangisi cariyelik kölelik? Onun için giyinik ve çıplaklar Ebu Musa'l-Eşari'den gelen bir nakilde ise Allah Resulü diyor ki bunu e, benden sonra size kadından daha tehlikeli şerli bir fitne bırakmadım. Doğrudan tercümesi şöyle. Kadından daha çok imtihan vesilesi bırakmadım. Ve sizin en büyük imtihanınız, en tehlikeli imtihanınız kadından olacaktır. Bunu normal düşünün. Mesela şu ana kadar ee, benim düşüncem diyeyim. Hükümetler bile bu oyunla yönlendirilmiş, idare edilmiş. Birisi milletvekili olacak, zeki cidden olabilir, büyük patronlar hemen ona tezgah kuruyorlar. Bu adamın geleceği parlak, milletvekili olacak ve bakan da olabilir. O zaman o adamı kullanabilmek için önceden tezgaha hazırlamak gerekiyor. Ne yapıyorlar? Piyasada çok ya, mankenin falan filan birisine gecelik 100 bin dolar veriyor. Yüz bin dolar hiç bağlı değil. Bununla bir gece beraber oluyor. Bunu kameraya alıyor, arşive koyuyor. Hemen hemen milletvekillerinin yüzde sekseninin böyle suza düştü o milletvekili bakan olduğunda tabi ona yakın olmaya da çalışıyorlar bir teklif sunuluyor bizim böyle bir işimiz var yapar mısın? bu müzama uygun değil yapamam yaparsın yaparsın diyor olmaz bu diyor o zaman şunu bir seyreder misin diyor kayıt aldığını veriyor adam seyredir Allah a. o ortaya çıksa adam mahvolacak ve mecburen bu işi yapıyor ve şu anda gündemde olan paralelcilerin bu kayıtları bir yerde Buna mesela şöyle diyordum, AK Parti hiçbir şekilde yıkılmasa bile bu şekilde yıkılır. Hangi insan bu denli bir imtihana tabi tutulsa, içinizden düşünün, Allah hiçbir kimseye kazanamayacağı bir imtihan ile kimse imtihan etmez. Hanginiz böyle bir fitnenin karşısında ben Allah'tan korkarım diyebilir? Kaç kişi? Herkes kendi hepsini yoklasın. Yani benim sana sormamla sen kendine sor. Ben böyle bir fitnenin karşısında ne kadar dayanabilirim değil? Yani kadının fitnesi bu denli tehlikelidir. Çünkü geçmişte de böyledir. İfsad olmuş toplumlara bakın, o toplumda önce kadın ifsa'dolmuştu. olmuştur. Sonra erkekler. Çünkü erkekleri ifsad eden onlardır. Çünkü bu mevzuda da Allah Resulü diyor اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ اِسْتَعْطَرَت Yani hangi kadın yani koku sürerek losyon bir şeyler sürerek parfüm sürerek dışarı çıkarsa فَمَرَّتْ ala قَوْمٍ ve bir topluluğun bir kişinin yanından geçer لِيَجِدُوا مِنْ رِيحَهَا onu kokusunu alır hissederlerse o kadın zani, zaniyedir diyor. Yani zinakardır diyor. Düşünün kokusuyla da bir imtihan. Allah Resulü öyle bir ifade kullanıyor. Şimdi insan duruyor. Koku süren birisi onun kokusunu birisi hissederse nasıl zaniye olur? Bu kelimeyi biraz fuş olarak görüyorlar. Abartılmış görüyorlar. Ben bir reklamda şunu duyana kadar reklam yapıyor bir parfüm reklamı. Ne diyor çocuklar bu parfüm? Ne diyorlar? Çoğunuzu tanıyor değil mi demekten? Yok, hadiste işte bunu diyor. Bu parfüm seksidir diyor. Demek ki bu denli fitne. Adamlar bunu reklamda açıkça söyleyecek bir ortama getirmiş. Yani bunu süren kim olursa olsun bu yapar. Birisi böyle yaptığında bunu bilse o sözü alınca hangisi erkek o alma bu sefer koşuyor. Adam bir şampuan kullanıyor reklamını erkekleri baştan çıkaran diyor. Demek ki o denli bir fitne ortamındayız ki ama bu fitne ortamında kullanılan bizim malzememiz. Yani bizim annemiz, bizim alamız, bizim teyzemiz, bizim kızımız, bizim eşimiz, bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz. O zaman şöyle düşünün, toplumun ifsadında her birimizin ne kadar payı var? Küçük çocuğunuzdan başlayın. Şimdi sen çocuğunu ki devamlı sorarlar. Benim cevabım böyle diyor. Yani soru teknik geliyor. Bir kız çocuğu balık olmadan onun kapanması bacık midir diyoruz. Hayır diyoruz. Doğru mu? Yani balık olmadan bacık değil diyoruz. Peki 12 yaşına kadar bacık olmayan bir kız çocuğunu çıplak gezdirirsen öyle görünüyor ki tesettürlü bir anne yanında 6-7 yaşında çocuğun bacakları açık sanki kendi yapamadığını ona yaptırarak tatmin oluyor. E bu çocuk hayadan mahrum büyürse 12 yaşında o çocuğu kapatman mümkün mü senin? Mümkün değil. Çünkü hayal gitmiştir. Evde zaten ana baba o çocuğun hayatını bitiriyor. 12-13 yaşında da kapan diyor. Kapatamazsın. Olsa olsa münafık yaparsın. Onu sahtekar yapıyorsun. Evde örtünü dışarı çıkar. Bakın birçoğunun eskiden daha çok göze çarpıyordu. Şimdi o kadar sakınmıyorlar. Bakıyorsun üstünde uzun bir pardüse var. Bu çocuk kapı kapanıyor belli. Pardüsenin önünde düğmeler açık. Örtüsünü de şal gibi arkaya atmış ve kırışık. Bu ne demek? He? Evden çıkarken annenin babanın korkusuyla onun baskısıyla örtülüyor. Fatih de böyle birisine rastladım. Bu tesettürün şey oldu ortamlarda. Çocuk iniyor. Daha 16 yaşlarında falan ancak var çocuk kız çocuğu. Ben yukarı doğru çıkıyorum, tam yanında durdum. Tabii ben beyaz sakallı birisini görünce döndüm. Kızım dedim. Seni zorla mı kapatıyorlar dedim. Çocuk durdu birbirden kızardı. Annen baban zorla mı kapatıyor seni dedim. Ne demek hacı Kızım dedim bak şu pardusuyu giydiğine göre evden gidiyorlar Bunun önü kapalı çıktın, Şimdi açtım. Örtüne bak örtün kırışık. Önce örtülüydü. Sonra ensene aldın dedim. Bunu git dürüstçe annene babana söyle. En azından önce bir dürüst ol. Sonra da onlara sor benim neden kapanmam gerekir diye. Onlara öncelik bir sor onların aklını başına getir. Ben kapanırsam neden kapanacağım? Ve bunun içinde neden eğitilmedim küçükten? Ha ondan sonra git bir isinat bir Müslüman neden kapanları diye. Onun için şu an hayadan mahrum edilmiş, haya ile hamuru yuğulmamış çocuklara 12-13 yaşından sonra kapatma çalışmamız mümkün değildir. Ha arada sırada kapananlar varsa bu sefer bunlara imalat hatası diyoruz biz. İnan onlar da şuurlu değil. Belli bir şeye sebep evlenen bir kız kocası din darsa hemen kapanıyor. Biz de onun kapandığını düşün. O kapanmıyor. Sen onu kapatıyorsun. O Allah korkusundan dinine uyduğundan değil. Bunun için biz de derler hasreten Anadolu kadını kocasının dini izledir. Ben çok gördüm Araplardan da, Türklerden de o vaziyette olan kadın kocasından boşandığında İslam'dan da boşanıyor. Hemen ertesi gün açılıyor. Ve bunu onun için yapıyorum. Ve evet fehiyye zaniyetun dedikten sonra ve kullu aynin zaniye ve her göz zinakardır diyor. Şimdi basit ama gözün hainli ifadesini anladıysanız Allah için hasreten erkeklere dönük bir hitap Hissediyorsunuz değil mi? Bakışlarınızda hain bakışlarınızın ne olduğunu. Herkes kendine sorsun. Yalana ihtiyaç yok. Basit bir bakış değil bu. Seni bütün dini hayatını yıkabilecek bir bakış olabilir. Ve onun için Ali radıyallahu anh'dan i̇bn Mesud'dan gelen bir hadisten bakışlarınızdan haram olanlardan sakın. Koruyun. İlk bakış füc ani bir bakış sorun değil ama ikinci bakış senin içindir diyor. Aniden bir görme, aniden bir bakış. Şimdi bu bakış, gözlerinizi haram bakışlardan koruyun derken bu kapanan kadınlarla dahi olması gereken şu anki gibi bundan 100 sene, 200 sene önce mesela Hindistan'daki Müslümanlar 300-400 milyon ki benim gittiğim zamanlarda Müslüman vardı. Çoğu tamamen Endüüs idi. Yani gavul. Hindistan'daki kadınlar görmüşsünüzdür, berden yukarı çıplak gezer. Onların en kaparısı sadece göğüslerine süt yan koyarak geziyorlar. Orada Müslümanlar böyle de yaşama zorundaydılar. Ama şimdi Allah göstermesin gözüne haramdan koruyacağım diye önüne baksan bir araba çarpar. Yoluma bakayım desem sen bu sefer başka yere fitneye çarpıyorsun. Yani e, fitnenin bu ortamdaki fitnenin gecenin zifiri karanlığı gibi bu ümmeti kuşattığına geliyor. Onun için ayağı iffet edep Bizim için cidden çok önemli. Evet. Subhanaka Allahumma ve hamdika. <Sessizlik> ve aşhedu Allahu illa illa Aunta. Estafruka. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa, bence yoğunlaşmanız gereken ilk hadisdir. Konuya başlık olan. Kasiyatun Arieatun yani yine çıtlaklar. Hocam yarın kadınlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>